să-ți spun n-aioc când să vii să-mă îșoară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 Leru i Doğmne leru i le, Seara di kırçun, Dain boğacık diher, Seara di kırçun musat, Kaspi treklafra stupin, Seara di kırçun, Onau kantig di kolin, Seara di kırçun musat. Sabda tu-ţi armâi tu-ţi, seara de cărciun, tu-ţi armâi a mei dăruţi, seara de cărciun muşat. Toa e scântic să spun, seara de cărciun, te-a azuă de cărciun, seara de cărciun muşan. O năstea uca un folk, seara de cărciun, tricupea aproape de loc, seara de cărciun moşa. Semcă să mintâ un nic, seara de cărciun, Hristoluca fi țurii, seara de moşa trea tumcea picurar seara de crăciun și amintă de junjunar seara de crăciun moșan al garângioș sus seara de crăciun Pân lo flara pisos, seara di cărciun muşa. Tu pahnia ţe adiboi, seara di cărciun. O hara hara din oi, di, di cărciun muşa. Gryrâ ei con alti boţi. Seara de cărciun picurare gioituz seara de cărciun moșă diyei treizeciun seara de cărciun azi noaptea de Kırıçun, seara de Kırıçun, Ei cărciun lu sureri și frâț, seara de cărciun. Iudurniț pindu scolat, seara de cărciun moșat. Tu de adun mâletul măn, seara de cărciun. Soia leaptă de armăn, seara de cărciun moşa. Vale duc elisus si aradic erciun jdoumiz de aclodin sus si Değerli dostlar hepinize merhabalar Muhammed Ketancıoğlu ben Tuna'nın bir yanındasınız 94.9 açık radyodasınız ve bugün e, 21 yıldır 21 yıldır yapmadığım bir şeyi e, yapıyorum. Aslında bu bir ayıp. Yani çoktan yapmamız gerekiyordu böyle bir programı. Çünkü konumuz ulah müziği. Balkanların her yanına yayılmış bu küçük toplumun e, kendi kültürünü koruma mücadelesinin bir parçası olarak da tabii çok zengin halk müziklerini sizlerle e, ...paylaşmam gerekirdi... ...fakat... E, ...beni engelleyen... En önemli unsur... ...bu konudaki... ...bilgi dağınıklığı ve bilgi kirliliği... ...diyelim... E, ...bir de... E, ...rehber bulmak yani... ...bu dili bilen... E, ...ve bu kültürü bilen insanlarla... E, ...karşılaşma... ...ihtimaliniz oldukça düşük... E, Dolayısıyla e, bekledim, bekledim, bekledim. Bugünmüş kısmet. Aslında bugün için de epey bekledim. Çünkü e, bugün bol bol sesini duyacağımız çok değerli şarkıcı Perro Çaca ile bir buçuk sene önce yaptım röportajımı. E, röportajı yap, e, yapmama vesile olan da sevgili e, Yusuf Emin. Yani tercümelerimizi o yapacak. Yusuf Emin artık bilenler biliyor. Ee, hem Tekrümeli Televizyon'un tek süpervizörü diyelim, birçok programını da o yapıyor. Ee, hem de bu programa e, onu konuk ettik. Hem e, Oliver Yasifovski ile yaptığımız söyleşi de, yani Luboyna topluluğuna ayırdığımız programda. Hem de kendisiyle genel olarak. Gora şarkıları üzerine, e, Goral müziği üzerine yaptığımız programda beraberdik. Bugün, bugün de tercümelerimizi o yapacak. Bir buçuk, önce, bir buçuk yıl önce yaptığımız kayını dinletirken. Bir de tabii e, Pero bulmama vesile olan sevgili Igor Dimovski'yi burada e, saygıyla anmak istiyorum. Müzisyen arkadaşım. O da yıllar önce e, bu stüdyoda konuk oldu. Tabii o zaman Elmadağ'daydık. Evet, konuğumuz e, Pero Chaça bugün. Pero Makedonya'nın iç tip bölgesinden, aslında ulah yerleşiminin daha az olduğu bölgeden. E, ama e, bütün Balkanlarda tanınan bir şahsiyet. Hem şarkıcılığıyla hem de film e, artistliğiyle e, tan tanınan bir şahsiyet. Özellikle Romanya'da. Çünkü e, ulahların e, oldukça büyük bir kısmı Romanya'da yaşıyor. Aruman'ın diye adlandırıyorlar onları. Ee, şöyle bir küçük tarihsel dokunma yaparsak, son 2-300 yıl içinde Balkanların her tarafına dağılmış ulahlar. genel olarak yani çok çok büyük oranda Hristiyan e, toplum, e, Ortodoks diye hatırlıyorum çoğu için, e, Romenlerle akraba bir halk. Dilleri de Romance ile akraba. Hani e, az çok anlıyorlar birbirlerini. Fakat e, ayrı bir dil olarak da geçiyor ulahça. E, Romanya dışında en kalabalık oldukları bölge e, Yunanistan ardından Sırbistan. Orada da e, ulah şarkılarına vlaş kepesine diyorlar. E, ardından Yunanistan dedik, Sırbistan dedik Arnavutluk'ta epey var e, Ulah Ünlü şarkıcı Elif Farah'nın da e, Ulah kökenli olduğunu biliyoruz Ve tabi Makedonya'da e, Mevcut Çok az miktarda da Bulgaristan'da mevcut Ulahlar e, Makedonya'nın e, Kruševo Şehri hemen hemen baştan aşağı e, Ulahlardan oluşuyor 30-40 bin nüfuslu bir kasaba. İşte ulahların e, müzikal kültürleri aslında pentatonik e, gama dayanıyor. Ama yaşadıkları bölgeye göre işte atıyorum Yunanistan Makedonya'sında yaşadıkları bölgede yine o çevredeki müzikle e, bağlantıları var. İşte nefesli çalgı grupları çok yaygın. E, Romanya'da hem akapella müzik geleneği çok meşhur. Parşaroti e, grubu çok önemlidir. Asambul Parşaroti. E, Sırbistan'da yine Sırp müziğiyle bağlantılı ama yine kendi lezzeti olan e, bir gelenekleri var. E, Arnavut müziğinin Arnavutluk'taki ulahlarında yine polifonik, Güney Arnavutluk müziğiyle bağlantılı gelenekleri var ki zaten e, Romanya'daki gelenekte hemen hemen aynıdır. Pentatonik gelenektedir. Şimdi e, Pedro bir şarkı daha dinleyelim ardından röportajı dinlemeye başlayacağız. <Gülüyor> peavzatna zamolani go doinona steamolo doinona Zmolić je priušta imonta na ulju, priušta Что е рнее лянико стрестоварга рее стрестоварга Todo sestaliani ko na slav ko sho me kona la kosho Evet, e, bir buçuk sene beklememin bir nedeni de e, sağlıklı bir albüm kaydına doğru ulaşamadım. E, kendisiyle de haberleşemediğimiz için e, dil sorunu yüzünden albümlerin, orijinallerini elde edemedim. O yüzden e, olabildiğince makul kayıtları seçtim sizlere. Şimdi zaman kaybetmeden röportajı dinlemeye başlayalım. Oldukça uzun ama son derece keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Hadi bakalım. Sevgili dostlar, bu röportajı Üsküp'te Angel Kiyosef'in stüdyosunda yapıyoruz. Kaydı da o alıyor. Öncelikle ona çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ tarafımda sevgili Yusuf Emin var. Selam Yusuf'cum hoş geldin. Hoş bulduk bana. Daha abi. doğrusu hoş bulduk aslında değil mi Üsküp'ü? E? Beraber hoş bulduk aslında. Sen aklında. ev sahibisin burada. Aynen öyle. Ee, ve sol yanımda... E... Benim çok büyük ilgi duyduğum, Ulah Müziği alanında faaliyet gösteren Makedonya Ulahlarının eee biricik şarkıcısı. birçok sayıda yok zaten. E, Pero Çace var. Hoş geldin sevgili Pero. Doktor, Dobre, ben, pozdrav do radio što ne sluša vo, -tel -vo -tel Hoş bulduk ve bütün Türkiye'nin dinlediği bu radyoyu selamlıyorum ve teşekkür ediyorum. E, öncelikle ben teşekkür ediyorum. Zaman ayırdı. Ee, arabaya bindi, geldi ve burada e, Ulah müziğini konuşmak için bize fırsat verdi. Takoprova ya sakamda blagodaram vas, pošto dadovte vreme za nas i dojdovte do ovde da snimamo ove emisija i da zborimo za ovu četotu muziku. Su golemo zadovolstvo. Büyük bir memnuniyetle yaptım bunu. Şimdi e, daha öncüler söylediğim gibi Türkiye'de eee Ulah halkını fazla bilmezler eee ve ulah şarkılarını hele hiç bilmezler. Bu yüzden bu ilk program olacak Türkiye'de ulah müziğini e, tanıtan e, bu şeref bana ait olacak. Lugu me što ste imamo ovaj misija vas, pošto u Turskem nikoj ne zna za vlaske ta muzike iz Ulaşa. I moja ta misija, kibide prva ta Republika kako i za narod. Da. Peki, e, öncelikle Pero Čačak kimdir? Ne zaman doğmuş? E, müzik hayatı, e, genel bir hani biyografi bilgilerini alalım. Dali možemo da znamo za bas. Pero Čačak ko je? Koga je rođen? Kada je Koga počela muzika? Da, sega ko, sa Јас сум тој перот саца што во Република Македонија пеам од 90-та година панавајка професионално се бавам со музика, сум член на македонската естрада, член на авторската агенција и секако 90-те години кај во Македонија имаше една продукција на македонска радио телевизија која што сега така некако да речам е, ама не е тоа што беше. Тогаш беше изворот во Македонија на песни на сите народи кои што живеем од И тогаш се снимаше скоро секој ден, речеси. Во македонската радио телевизија бевме како вработени, значи како што денеска сме овде во ова студио, тамо бевме секој ден. И тие години можам да кажам со задоволство се работеше не само на влашката песна, на сите народности кои што живееме во Македонија. Бен, ох, hep aratachayım ki 1990'lı yıllardan Бујана, yana profesyonel bir şekilde bu müzeye kendimi adadım ve bu müzeyi Bugüne kadar çok sayıda Makedon Müzik Enstitülerine ve Makedon Müzik Sanatlar ve e, icra Edenler Bestekarlar Enstitülerine kayıt oldum. Eskiden Makedonya Radyo Televizyonu'nda görev alıyordum. Bugün nasıl biz bu stüdyoda bir arada bulunuyorsak ve bir program yapıyorsak o zamanlar Makedonya Radyo Televizyonu'nda da her gün orada bu müziği icra ediyorduk ve insanların bir tek ulah müziğine değil, bütün Makedonya genelinde yaşayan milletlerin yapmış oldukları müziğe ve kültürlerine saygıları ve önem önemsemeleri vardı. Ve o dönem gerek ulah müziği gerekse bütün milletlerin müzikleri kayıt altına alınıyordu ve bu devlet kademelerinde yapılıyordu. Bir de o zaman hoşçakalıyordu. Yaşım roden Vo tip istuçna Makedonya. Каде што можам да кажам, а, ние како малцинства во Македонија, можам да кажам, едно од поголемите малцинства во Македонија се и а, а, власите, меѓутоа би рекол вака, нашето село, каде што јас израснав, беше влашко и турско. Значи, немаше нито една куќа македонци. Така да имам и ден-денеска постоја тие села, тоа е село Селце, Драгоево, Делисинци, источна Македонија, си ги задржа турските именја, на селата и ден денеска стојат турските имиња, Делисинци, Мамутчево, Кадрифаково и така натаму. Цела источна Македонија ги има турските имиња на селата. Што за кад мо кажам со ова, дека бевме еден сбратимен народ со кој што живееме и ден денеска. Значи, не би се одвоил од турците э, ни по музика, ни по говор, ни по... јас не знам турски, меѓутоа многу ми е жал што э, сакам да кај мене во село денеска цело село, македонците знаат турски. Znati Romski, znati Albanski. Zato, tuha beatiye, kako da kaşım, befme sosedi, kadeşto, idendeneskâsme, da. Međutu, deneskâ, możam da rečem, suza, dovo, su, družem, ušte, Şunu da eklemek isterim ki ben İçtip'teyim, İçtip'te doğdum, İçtip'in bir köyünde doğdum. Ve benim doğduğum köy, benim büyüdüğüm köy, Türkler ve ulahların yaşadığı bir köydü. Benim köyümde bir tane bile Makedon evi yok. Yoktu da. Doğu Makedonya'da, Az Makedonya'da olan diğer azınlıklara kıyasla azınlıkların var olduğu bir bölge Doğu Makedonya ve bu bölgede baktığınız zaman çok sayıda Türk azınlığı da bulunduğu için Mahmutova, Fikretova gibi çeşitli köylerin ismi de hala Türkçe esintilerini taşımakta ve bu Türkçe esintilerini taşıdıkları için Doğu Makedonya'da işte ve etrafındaki diğer civar köylerde Makedon halk gerek Romca gerek Arnavutça gerekse Türkçe dillerine hakim. Ben maalesef Türk dilini konuşamıyorum fakat bu dili konuşmak isterdim. Çünkü Doğu Makedonya'da benim doğduğum, büyüdüğüm köyde ve civar köylerde biz ortak milletlerin nasıl bir arada kardeşçe yaşayabileceklerini herkese kanıtlamış olduk ve bunu her geçen dünde, günde kanıtlamaya devam ediyoruz. Bakın bu o kadar güzel bir nokta ki e, benim yıllardan beri hem müzisyen olarak yapmaya çalıştığım kültürlerin Beraberliğini vurgulamak anlamında hem de e, radyoda Balkanlarda yaşayan herkesin ama herkesin müziğini ayırmadan sunmak çabamla e, ne kadar örtüşüyor bu söyledikleri. Ова е многу голема точка, пошто ја е, многу години што работам во нашето радио, истите stvari сакам да покажам преку музика. Ја преку балканските песни сакам да додадам некоја порака дека е, балкански народи заедно може да живат како братство и како единство. Секако, само би додал дека сега да појдеме во моето село, ќе ви донесам една чета од луѓе кои што зборат турски, а не се турци, и обратно, имаме турци во селото кои што знаат влашки јазик. Зато што сме соседи врата во врата и многу сме близки. Я сум присуствувал на свадби, на сунети, на ред ред ред. Никоја не двоеле. И ден денес не се двоиме? Сме поканети како гости и таканато. Кешк ќе има имкање ослед да си зи кое име ќе треба би сејден. Веќе, кенди кое имде, би кисум личам во таноштврма фрсат им олаби сејди. Олар туркче јо кадар гузеар коначиорларке. Пакат, хич бери турк деј. Aynısını karşı tarafta da görebilirsiniz. Benim köyümde ve köyümün civarındaki bölgelerde Ulahca bilen Türkler var. Çünkü böyle bir ayrım yapmak imkansız. Biz kapı kapı, kapı kapı yan yana kapıcıklarla beraber komşuluk yapan insanlarız ve bu şekilde düğünlerimize ben çok fazla sünne düğünlerine dahil oldum, çok fazla düğünlere gittim. Her tür kutlamamızda, her tür kötü anımızda birbirlerimizi davet eden insanlarız biz ve birbirimizi ayrı bir şekilde düşünemeyiz, ayıramayız. da. Ako mi dozvolite... Bu, bu anla tıklanınız tüylerimi ürperçeye beni. Şto viye ovej objeşnavate, oviye stvari previşe mi romantik oldukça da Gideriz köylere, niye gitmeyelim? Iştetem pat, kodak edoğdeme, mora da edemek ve başa Ne eskopye daleko od İstanbul. Sekako, sekako. Bu da ovo Bir şey daha eklemek istedim. Vlasite kako narod se priznatı od Sultan Abdülhamid II. İkinci Abdülhamid tarafından ulahlar... Милетоларак, милики, милеколарак, Кабул е дилмиш милеттер. Да, познато е на Балканот, па и во Европа денеска, нашите чуени власти Милтон и Јанаки Манаки, кои работеле со Камерата 300, е во овие дено и се фестивалот за Филмска Камера во Македонија. Биле овластени од султанот Абдул Хамид, како власти да може да работат во, во цела територија на империјата. Balkan Yarımadası'nda ve Avrupa coğrafyası'nda Manaki kardeşleri hepimiz biliyoruz. Manaki kardeşlerim kamerayla ilk çalışan iki kardeştir. Ve bu kardeşler ulah olarak ikinci Abdülhamit tarafından onaylanmış ve ikinci Abdülhamid'in izniyle ve bilgisi doğrultusunda kamerayla çalışmaları için belge çıkartılmış insanlar. Zaten de ve den deneska ili na каде што остана како документ фотографиите од султанот и многу други во тоа време што ги он сликал, филмувал и така на тоа. Bu yüzdendir ki İstanbul'daki çeşitli kütüphanelerde ve yeminim ki çeşitli müzelerde onlar adına yapılan her türlü gösteri veya sunum doğrultusunda onların sultanın fotoğrafçıları veya filmcileri olduğu üstünde bir baskı vardır ve bu bilinmektedir. Ula olarak o dönemde sultanın izniyle bu çalışmaları yapmışlardır. Ben şunu da biliyorum. ikinci meşrutiyet ilan edildikten sonra tabii bütün Osmanlı coğrafyasında büyük ee, hareketlenmeler, gösteriler oldu ve İstanbul'da basılmış kartpostallar var. Ulahca sloganlarla insanlar bağırıyorlar. Hürriyet diye. Ya znamyvoli stvari na vtoriy od meşrutie, to znači na vtoriy parlamentarski ideja na Osmanska Imperija. Ya vidov nekoi chestitski vo Istanbul što ima pečateno na vlaški jazik i tamo pišuva deka saka tie sloboda. Да, секогаш. когаш. Сега, видете за време на империјата беше една работа, денеска е друго нешто. Императорлук импаратурлог донеминде фаркли бир јонеттима, анлайши да бу донем се чок фаркли. Меѓуто, денеска би додал само нешто кај власите што ќе биде интересно за вас да го чуете. Бен диор, богин сизлере, улахларуќин, јлгинјќ гелебилеќек хикајелери ве билгилери бермек истиот. Власите и ден денеска ги бие глас дека имаат многу злато. Eğer bir çocuklara da bir çocuğu da çok zlato, mnogo zlato. bugün, bugün de çok fazla altına sahip olan millet olarak bilinmektedir. Mesela örnek olarak vereceksek, bir genç erkek, genç bir kızla evlendiği takdirde, herkes sevinir, der, işte bu erkekte çok fazla altın var, e, bu kız hayatını yaşayacaktır. Evet. E od kada je zlato doka Peki ulahlara altın nereden geliyor? Od Turcite турклердан затоа што власите биле близки со турците сите да кажеме размени власите како како народ се познати не во плаќање на робата не во размена они биле сточари ви давам канта сирење ми даваш компир они никош не работале на поле само поминувале низ полето со пасење на во паки бу наша geliyor чунку улаклар турклерле якындılar наса якындılar Ulaklar Türklerle o kadar yakındılar ki ulaklar hiçbir zaman diğer bölgedeki gibi kırsal yerlerde ticaret yapmıyorlardı. Ulaklar, bir e, hediye edersin, bir terazi verirsin, karşılığında sana iki kilo patates verir. Bir tabak verirsin, karşılığında sana domates verir. Bir şey verirsin, karşılığında sana bir kutu peynir verir. Bu şekilde ticaret yapıyorlardı. Ova'dan, değişim yönüyle yani. Değişim yönüyle. Takas, takas aynen oluyor, ticaret. Aynen öyle. Ovadan sadece geçiyorlardı. Ticareti yüksek bölgelerde, kırsal kesimlerde Le yapıyorlardı. Ne yutu, biraz fotoğrafı En работа турците со златото така почнале власите што сакам да кажам со ова дека добивале лири од турците со коишто за било која услуга да ги чуваат за децата таа традиција кај власите почнала уште од турско време да кажам така и се anlaşmaları oldu туркленин алтинла çalışmalarını takip ettiler. Aralarında ticaret para yoluyla olmadığı için Türklerden altın aldılar. Herhangi bir nedenden dolayı, herhangi hmm. bir şey dolayı altın aldılar ve o altınları çocuklarına sakladılar. Ve o altınlar çocuktan çocuğa, her geçen gün kuşaktan kuşa kaldı. İnanı, ne samozlatoto, imnogu drugi adeti, košto den deneska kajnas postojace Bir tek altın değil, birçok adet ve görenek de Türklerden bizim aracılığımızla, yani ulaklar aracılığıyla bugünlere günlere taşındı. Ee, çok, çok ilginç bilgiler veriyorsunuz. Çok ee, biraz size dönelim, yani kendi maceranızı biraz annettim müziğe. Çocukken e, müziğe ilginiz mi vardı, ailede müzisyen var mıydı, işte şarkı söylemeye ne zaman başladınız, bu şeylerde biraz kendinizi anlatalım. Малце да свртим на вашата страна. Како ви е влагата на музика? Дали имате некој певач или некој музичар кај вашата фамилија? Дали сакавте вие кога бевте мал дете јас... да певате и да свирате? Како влагате Секако, на музика? Сега, јас вкаќа ќе кажам, јас сум пораснат повторно ќе кажам во турско село каде што беа само Власи и Турци. Тоа село постои ден денеска, меѓутоа не е во така големина како што било тогаш. Сакам да кажам една работа. Мојот дедо беше терзија, кројач. И тоа време се кроеше по куќи. Nasıl? Ben e, bir Türk köyünde doğdum, Türk köyünde büyüdüm. Benim dedem terziydi. Benim köyüm o günkü gibi bugün büyük değil. Şu anda hala mevcut, hala orada yaşayan insanlar var. Fakat o zamanki gibi büyük bir köy değil. Göçler olmuş. Göçler olmuş. Dedem terziydi. Fakat o dönem terziler bugünkü gibi dükkanlarda çalışmıyorlardı. O dönem terziler evlerde, evlerde biçim dikiyorlardı. Ve benim dedem nasıl ulahların evlerine giriyorsa... ...Türklerin evlerine de giriyordu. Hı. Ve o zaman o adetlere göre... Terzi eve girdikten sonra öğle yemeği, akşam yemeği, e, ev sahibi tarafından veriliyor, 6 gün, 7 gün, 5 gün, kaç günse dikilecek, biçilecek ne varsa yapılıyordu. Takada, kako şi'el kaj turcite şi'el i kaj vlasite? sakam da kažem? Kaj turcite şi'el i maşki o dela, o toa vreme sve se şi'elo na raka. Međutu, takas şi'el i kaj naşive vlasi, kadı şto, zato velime nije na Balkano denes kadı i po Имаме сличности кои што многу да речам сега наши со народници не би се сложили. Мегуто тоа е ориенталот со еден збор. Бе, насел оденем Türklere dikiyorsa eşyaları aynı o şekilde ulahlara da dikiyordu. Tabii ki erkeklere diktiği gibi kadınlara da dikiyordu. Büyük hmm. erkekler için gömlekler dikiyordu. O dönemin kendi oryantalist e, motifleriyle birlikte çeşitli dikişleri elle yapıyordu. Makine olmadığı için elle dikimlerini sağlıyordu. Şimdi kıyafette nasıl bir alışveriş varsa terziler arasında... ...o şekilde merodiler arasında da alışveriş yapıldı. Her ne kadar bugün bazı milliyetçi görüşler... Bu benzerlikleri, bu aynılıkları kabul etmiyor iseler bile bu benzerlikler ve aynılıklar tarihsel süreçte hem kültür bazında, hem giyim kuşan bazında, hem yeme içme bazında, hem de melodiler bazında birbirimizden alıp gelinmiştir. Bliskostite koji giyimame su Turcitesi i den deneski, možem da rečem i po Zato što ne na slavak da odimeg na jedna turska svatba, nije peyeme turski sogozite sitte uçesuvame vo sitte običai i oni kaj nas. Ama şimdi Türkçesinde konuşuyoruz. Dostan aşı, pesni koştu. Niye den deneske gidiyoruz, peyemeyiz ve selimi? Baktığımız zaman herhangi bir düğüne gittiğimizde Türklerin düğünü ise veya Türk misafirlerimiz varsa biz Türkçe şarkıları misafirlerimizle birlikte okuyabiliyoruz. Türkçe şarkılarda eğleniyoruz ve onları seslendiriyoruz. Aynı o şekilde bizim köyümüzde veya civar köyde yaşayan Türk kardeşlerimizde Yeterince ulah şarkıları biliyorlar. Ve bizim düğünlerimizde ulahça şarkılarla eşlik ediyorlar. Bu da zaten bizim birlik beraberliğimizin nişanesidir. Evet, ne güzel şeyler anlatıyor farkındaysanız. Şimdi ben canlı olarak devreye girdim. Hemen sözü uzatmadan Pero Ceça'dan yine harika bir şarkı dinleyelim. Müzik <Sessizlik> Ki asfaltin de hasta, ağ o, plan gül ki kutlidi kasa, kuybeyru a eşalasa, e plan gül ki kutlidi kasa, kuybeyru a eşalasa, e mutanun eklamura, kutreli merar olsın. Și furtate cu trazit soi, tranzi-ți cornul pe cicior, mută-nune că amora, cu trei lămeara roșii. Și furtate cu-at soi, tranzi-ți flori, li-vărli de Arubei. Taşas kapirkanı steyau, vruuta me albka neau. Taşas kapirkanı steyau, vruuta me albka neau. Mutanun eklamura, kutreli me arı arushi, şi furtate kota isotz, trazis kır lupicior. Muta nu un ne flambura, cu treli merarosi, și furtate cu tăi soți, tranziți cor lupici cior, pe Pi fața ta curată, voi ta că buneteață, și digrai lot audiari, voi să Și digrai lotau din îngări, voia duc scara umare, muta nunec lambura cu trei limearoși și furtate -a soţi, corlu clambura, cu tâi soț, trazi scorul pe ce cioc, muta Şi furtate koatăi soţ, traziţi korlu picicior Şi furtate koatăi soţ, traziţi Evet, harika bir şarkı dinledik Melodisi çok güçlü bir şarkıydı ee, hemen röportajı kaldığımız yerden e, dinleyelim. Muhtemelen de hepsini dinletemeyeceğim size. Epey söyleştik çünkü. Peki hemen eğer mümkünse konu buraya gelince bu tip şarkılardan bir tane canlı olarak bize söyler mi? Ako možete ipak sadrajda mena ovat tema, deli možda pevate nekoj slična pesma ili turski ili vlaški ili zajedno. Ben şimdi bir eski ulah şarkısına seslendireceğim çeşitli bir tarzla, bizim bölgemizdeki tarzla, Size benim söyleyeceğim tarzdan, okuma tarzımdan bu benzerlikleri anlayacaksınız. Dip a vızatna v zamüle anik doyino neştiamo. Вика во песната, само начуено се имавме чуено, а никога се немавме видено убавице бавице моја. Садеќе, конушмаларда, дујдук, дујулма се ге рекен хершеј, пакат, хижбир заман, јаќе onun güzelliği. Ova ofcharska pesme. Bu bir e, çoban şarkısı yani bir koyun süren bir adamın e şarkısı. Eskiden kötü bir am neştoğruza da bir birina birina kara. Shbaga Pushklamana Karalya Shbaga Pushklamana Yaduna те настама, ана јадо на нату наста ма тајфа тутална ка ова е една песна во се уште во империјата кога едно село тоа е денеска калин камен било полно Власи, Турци и сите други, меѓутоа, ги фатила колера, маларија, болес. И сега што се случи, ама во тоа село имале земено една невеста од друго село. И сега невестата умрела од болест. И сега како беше како ќе одиме во друго село да кажеме дека умре невестата, само што ја земале и им умре од болес, се разболе. Е ова е многу стара влашка песна. Bu şarkıyı söyleme nedeninin biraz renkliliği görün, biraz çeşitliliği görün diye. Bu şarkıda imparatorluk döneminde gerek ulahların, gerek Türklerin, gerekse diğer milletlerin bir arada yaşamalarına ifade eden bir şarkı. Ve o bölgede, o köyde kolera salgını gerçekleşmiş. Köy, komşu köyden gelin almış. Gelin kolera hastalığına yakalanarak hayatını kaybetmiş. Bu şarkıda anlatılan hikaye ise gelinin yani diğer köyden alınan kızın öldüğünü, kendi köyüne nasıl anlatacaklarını anlatan bir adı? e Eğer izin verirseniz bir şey daha ekledi. Da go kajam ovo. Kaj vlasite, pogotovo kaj ženite, majkite, devolciğnete uşte odmali, nasite gite tovirale krstowi. Ulahlar da, Načelo. da, Genç kızlarda, yaşlı kadınlarda, küçük kız çocuklarının hepsinin alnının ortalarına haç işareti e, dövmesi yapılıyor. Zo <gülüyor> Neden öyle yapıyorlar? Sato što vo imperiata Turcite ke azeme i ke dadevo Çünkü Osmanlı İmparatorluğu döneminde Türkler bu kadınları alıp hareme koyuyorlardı, çariye yapıyordu. Vlasite bile prinudeni da gittetovirat ženskite deca so krstovi nacelo i naracete krstovi i pravoslavni imin. Ula halkı ise küçük kız çocuklarının alınlarının ortasına ve parmaklarının arasına haç işareti ve e, Hristiyan isimleri, Ortodoks isimleri yazmak istiyorlarmış ki ayılar çayırlar tarafından hareme götürülmesinler. Götürülmesinler. Bir tedbir olarak. Kesinlikle. Son derece akıllıca. Çok no pamet söyleyeyim. var. Çok no <gülüyor> pamet. И зато се вели дека власите, значи империјата на сите други народи да кажеме зимале во тоа време, меѓутоа се се стои во историја дека од власите немаат земено ние. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu döneminde bütün milletlerden kızlarının cariye olarak hareme götürüldükleri söylenir. Tabii, tabii Fakat ulahlardan bu hiçbir zaman buku bulmamıştır, olmamıştır, götürülmemiştir yani. yani o zaman e, kitle iletişimi bu kadar yaygın olsaydı bütün milletlerde bunu akıl ederdi. Tögeş, daimaf, mevcut, baba komunikasyonu. Sitten narodi, Moçak'a da izin verilmişlerdir. Evet, sakin ol. Yalnızca ben bunu söylemek isterim ki, o dönemki zaman, o dönem yaşanan olaylar olmasaydı biz bugün neyi konuşurduk? Ya, o da ayrı bir konu tabi. Tarih, e, sonuçta tarih bir bütündür yani kötü şeylerle, iyi şeylerle hep beraber. Bizi nasıl? nası, narod bez istorya. Nema svoja idnina. Bir millet ki tarihi yoktur, onun geleceği de yoktur tabii. diyor sevgili tabii, Peron. Tabii ki. Peki biraz kendi faaliyetlerinden söz edelim. Yani e, Makedonya'da ulah kültürü adına neler yapıyor yani nasıl etkinlikler oluyor bugüne kadar kaç tane albüm kaydetti, albüm kaydetti mi işte e, ulahların yaşadığı diğer ülkelerde Yunanistan'da olsun, Arnavutluk'ta olsun, Romanya'da olsun e, bağlantıları var mı? Мајте да зборуваме за вашата кариера. Дали сте имавте до сега, Дали имате некои конекции со другите влахи пелачи кои певаат бласки песни од Грција, од Албанија, од Рум унија, од Бугарија? Јас ваха би кажал дека почнав во продукцијата на Македонска радио каде кога што имавме народен оркестар, каде што имавме народни инструменти, оркестар од народни инструменти, имавме оркестар од чалги. Сакам да нагласам вој момент дека имам толку многу песни снимано со чалги, со канон, со уд, Mm -hmm. со виолина и сите кои што ни свиреа, значи целиот оркестар освен кларинетот и тапанџијата беа турци. Значи не можам э, э, да кажам э, дека чалгијата во Македонија, э, сакав да речам за луѓето кои што и ден денеска се живи, само виолинистот не ни е, меѓутоа э, сите инструменти кои што ги свиреа колегите наши, можам да кажам на еден начин беа турски. Меѓутоа, Чалгијата за мене е еден ориентал, каде што нема каде не се свири и не се пее. Во Грција, во Романија, во цел Балкан. Şunu söylemem gerek ki Makedon Makedonyalarda televizyonda çalıştığım dönemde üç tür orkestra vardı. Gerek halk şarkıları, gerek modern orkestra, gerekse çalgı, çalgıya çalgi. kültürü dediğimiz tamam. Makedon orkestrası vardı. Ve bu orkestrada ben Ud'la, Kanun'la çok sayıda şarkılar kaydettim. Ve bir tek klarenet ve davulcum hariç bütün orkestradaki üyeler Türktü. Ve bu şekilde de çok fazla şarkı kaydetme imkanını sağladım. Fakat bu kültür baktığımız zaman bir tek Makedonya'ya haz değil. Bu çalgı kültürü, gerek Yunanistan'da, gerek Arnavutluk'ta, gerekse diğer bütün Balkan ülkelerinde duyulması kolay bir kültürdür. Do 90'lı yıllara kadar çalgıya kültürüyle Makedonya'da bir tek Makedon şarkıları kaydedildi. Do 90'lı yıllara kadar çalgıya kültürüyle Makedonya'da bir tek Makedon şarkıları 90'lı yıllardan itibaren Makedonya sınırları içerisinde çalgıya kültürüyle birlikte ulah şarkıları da kaydedilmeye başladı. Ben hiç duymadım bunu. Ya ne duştum niye da? Ni yed no Produkcija na polna Televizyonun arşivlerinde bu e, şarkılar doludur. Da, gi puštat, posto imame turska redakcija, vlaška redakcija, taka redakcija. Za na Македонија раде телевизија да, генек турк редакциона, генек улак редакциона, одгојчин редакционларин, итхијаштларна генек кајетларда аланда. Да, имаме медијото, апсакам да кажам дека сум настапували надвор од Македонија и Сеуште, и ден денеска, така да Романија, Грција на Балканот нема каде несме пееле, за тоа што постојат власти. И во Бугарија имаме власти, во Грција имаме власти, Грција е полна власти, во Романија и така на тоа. Bir tek Makedonya'da değil Makedonya'nın dışında da ulahlar yaşadığı için Bulgaristan'da, Romanya'da, Yunanistan'da özellikle ki Yunanistan'da çok fazla Tabii. bir ulah nüfusu mevcut. Ben aslında Makedonya'dan çok dış e, ülkelerde konserler veren ve e, kendi şarkılarımın performansını sağlayan bir sanatkar olarak görüyorum kendimi. Hı hı. Da. Evet sevgili dostlar e, aslında tahmin ettiğim başıma geldi. Üçüncü bölümü dinletemeyeceğim sizlere zaman sorunu yüzünden. O da aslında temel her şeyi hemen hemen anlattı Pero Çaça. Bize istemediğimiz kadar ulahlara dair, ulahların e, hayat tarzlarına dair e, bilgileri anl anlattı. Şimdi e, yine harika bir e, akapella şarkı dinliyoruz Pero Çaça'dan. Miss cool Lüle taşina, lüle miskolay. Lüle taşina, trabşundre, tuşla vur tam ya, lüle Tölye uş dur nea Lele ne aflai vrum Tölye uş dur Lele pe krövat Tölye uş poçul Şi ni os prukuki, ay Eğerli dostlar bugün ulah şarkıları dinletiyorum size. Tabii çe çeşitli programlarımda ikişer tane, üçer tane, beşer tane neyse. E, ulah şarkıları dinlettim ama bu baştan sona ulah ile ilgili... Ve ulah kültürüyle ilgili ve tarihle ilgili bir program oldu. Ee, müziği biraz açtık. Şimdi bir konser kaydı dinleyeceğiz yine Pero Çaçada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 Evet, bu dinlediğimiz Peročeçe şarkısı e, daha çok Sırp ve Roman ulah gelenekleriyle bağlantılı bir şarkıydı. E, Makedonya'dan değildi. Ama sonuçta ulahlar e, çok da büyük olmayan bir coğrafyaya e, farklı farklı kimlikleriyle yayıldıkları için e, böyle şeyler olabiliyor. Yani söyleyebiliyor Romanya'dan da ulah şarkıları. Son şarkımız hareketli bir şarkı. Yine canlı bir kayıt. Ee, bugün de böyle bitirmiş oluyoruz yavaş yavaş <gülüyor> Sea pază și dante M-te dai mând, de când o iară e, ne în casă, o aia cu de ne Laoare că laptele de oaie ya arăposta pe Ei nu are să âgease, te-nvoi, te-nvoi mai gârăma neașteptată, armă-n pръzobloie, şey <gülüyor> Evet sevgili dostlar bugün Ulah Müziği dinlettim sizlere. E, harika bir röportajla beraber. Buradan tekrar Peloça ve Yusuf Emine teşekkürlerimi iletiyorum. E, program sonrasında yine telefonun başında olacağım. 0212 343 40 40. 0212 343 40 40'ten bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca sayfamdan, Facebook'lardan ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Bir de ee, www.tunanimberiyani.blogspot.com'dan her zaman hem bu programı hem de bundan öncekileri dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler saygılar ayrıca önümüzdeki hafta hoş bir sürprizle karşınızda olacağım. Bir hafta sonra görüşmek üzere.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 Suna'nın Beriyanı Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu <gülüyor>